41 Yasin okuduğumuzda hatim yapmış olur muyuz? Bir de 70 bin kelimeyi tevhid çekince hatim oluyor mu demişler. Evet hatim nedir onun tarifini yaptığımız zaman olup olmadığını kendi karar verecek. Hatim ne demek? Kur'an-ı Kerim'i besmele ile başlayıp Elhamdülillahi Rabbi'l Alemin ile devam ettirip kul anzur rabbil nas melikil nas ilahinnas min sharril waswasil khannas ellezî vesvisu fi sudurinnas minel cinneti ve nâse kadar 600 sayfayı okumaktır. Hatim budur tabii. peki 41 Yasin okudunuz. Onun sevabını Yasin'i okuma sevabı olarak alırsınız ama bu hatim olmaz. Mesela 3 defa ihlas bir hatim sevabı verdirir. Hazreti Ali'ye mesela Resulullah Aleyhisselam'ın beyanı olmuştur ama bu mesela... İhlas e, hatmi diyorlar ihlas, hocam burada şimdi. İhlası okumanın faziletiyle ilgilidir. Yoksa hatim anlamına gelmez. Ama şimdi okuyorlar mesela ben şahit oluyorum. Hı -hı. Özellikle ev hanım kardeşlerimiz bir araya toplandıklarında bir ihlas hatmi organize ediyorlar. İşte 10 bindi, 20 bindi, 50 bindi rakamlar evet. telaffuz ediliyor. Sonunda da dualıyorlar alıyor, dua bunu. Ha. Yani okunduğunda bir, elbette bir sevap alınıyor diyorsunuz ama bu Ancak hatim mi oluyor? Ancak bu hatim veya sünnet böyle diye yaparsanız bidat olur. Hı. Şimdi bakınız 50 okudunuz, 100 okudunuz tamam sevabını alırsınız. Fakat bu kadar okumak gerekiyor diye inanır. Ve sünnet olduğunu zannederseniz bid'at olur. Mesela 41 Yasin okursanız sevabını alırsınız. Ancak sünnet böyledir. Böyle okumak sünnettir dediğiniz zaman bid'at işlemiş olursunuz. Bid'at bir nevi sapıklık olarak yani dinde sapma olarak gösteriliyor. Buna dikkat etmek lazım. Bir soru daha var hocam. Yani bu tarz sorular peş peşe geldi şimdi. Ölen kişilerin arkasından 5000 tesbih çekiyorlar. Bu doğru mu yanlış mı demişler şimdi. Yani en güzeli tesbihten ziyade dua etmektir. Kur'an-ı Kerim'de dua edilmesi öneriliyor. Mesela Kur'an okumak, tesbih çekmek da bunlar da mutlaka fayda sağlayacak. Evet hocam. Ancak kardeşlerimizin yapacağı şey vefat eden bir zat için ee, mesela Rabbena a'tina dunya hasen, Rabbena ufirli ve li valideyye velil mu'minine yevme yakumul hesab. Yahut Ya Rab, falanca vefat eden kardeşimizi bağışla. Buna benzer e, dua yapmanız çok önemli. E, buna ağırlık vermeye çalışın. Ancak e, yaptığınız her güzel şey, güzel olan her şey, sadaka vermeniz, Namaz kılıp bağışlamanız, tesbih çekip bağışlamanız nasıl yapıyorsunuz? Tesbihi çektiniz. Ya Rab çektiğim bu tesbihi kabul et. Ya Rab kıldığım namazı kabul et. Bunun sevabını kendime, anne babama falanca zata bağışlıyorum ulaştır diye dua etmek. Yani bir güzellik yapacaksınız, sadaka verdiniz, niyetiniz falanca zat için olursa ona ulaşır. O halde kural şudur, yaptığınız her güzel şey mutlaka ölülere ulaşır, size ulaşır, onu ihmal etmeyin diye tavsiyemiz olabilir.